''Yok canım, cehennemde ateş bile yok korkma. Herkes ateşi buradan götürüyor oğlum. Sen de ne korkuyorsun?'' Hem okuyorsun, altında gayya vardır, içi nâ ile pürdür, varıp ol gölgelikte bir birden yatasım gelir diyorsun. Cehennemde ateşi olmaz. Cehennemde ateşi herkes buradan götürür cehenneme Behlül Dana'yı görmüş Harun Reşid, Abbaser'in en büyük halifesi, Behlül da büyük birilerden. ''Behlül, nereden geliyorsun?'' demiş, ''Cehennemden.'' demiş, ''Niye gittin? Ateş almaya ne oldu bulamadım diyor. Allah Allah cennet ateşi ne olur ben de öyle bilmiyordum. Gittim oraya cehennemin malikine sordum. Dedi ki burada ateş yoktur. Herkes dünyada ateşiyle buraya gelirdi. Şimdi eğer ateş... aynı ateş aynı hararet olsa bir milyon çalanlar yüz milyon çalan bir midir aynı ateşe girsinler. Allah'ın haraetine mahallettir o. Bir milyon çalan bir yumurta kadar ateş götürecek sırtında. Yüz milyon çalan yüzümden götürür. Allah <gülüyor> <gülüyor> Onun için ateşi buradan götürürsün. Tecidühü indallah. İster hayır, ister şer. Tecidühü indallah. Allah elimde burada ne yaparsın onu bulursun. Allah elimde. Onun cehlemde artık yokmuş. yok. Onun oradaki bulunan ateş, insanlar o oraya giden ehliyle, efendim, ateş taşlarıyla beraber, beraber onlar yancıklar. Ve hicara. Bugün ya bugün oğuzu bende kim okudu? Fe illen tef'alu velen tef'alu fettekulna ralleti ve kudu hennâsü vel hicara onun kurutları yani onun közleri Oraya giren kafirlerle taşlardır. Ve ötekli kafirin kafirlere hazırlandı. Buyurun.